Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Fatır Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 45 ayettir. 29-32. ayetler Medine'de inmiştir. Fatır, yoktan var eden demektir. Sure adını ilk ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1. Ayet Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmada, dilediğini, dilediği miktarda arttırır. Herkesi ayrı bir kalıp, şekil, güzellik ve özellikte yaratır. Hiç şüphesiz Allah, her şeye kadirdir. İkinci ayet Allah insanlara, Rahmetinden her neyi açar gönderirse onu tutup önleyecek yoktur. Her neyi de tutup kısarsa ondan sonra onu salı verecek de yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. 3. ayet. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size gökten ve yerden rızık veren Allah'tan başka bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl olup da imandan çevriliyor, başka varlıklara tapıyorsunuz? Dördüncü ayet. Resulüm, eğer seni yalanlıyorlarsa buna üzülme. Bilesin ki senden önceki peygamberler de yalanlandı. Sonunda bütün işler ancak Allah'a döndürülür. 5. Ayet Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz, vaadi gerçektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın, ibadet ve taatten alıkoymasın. Çok aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affına güvendirmekle aldatmasın. 6. Ayet Şüphesiz şeytan size apaçık bir düşmandır. Siz de onu düşman sayın. O, kendi taraftarlarını ancak alevli ateş ehlinden olmaları için çağırır. 7. Ayet İnkar edenler için gerçekten pek şiddetli bir azap vardır. İman edip salih, sevaplı amel işleyenlere gelince, onlar için de mağfiret, bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. 8. Ayet Hiç kötü işi kendisine Süslü gösterilip de, onu hoş gören kimse, iyi, sevaplı iş yapan, kötülüğü sevmeyen kimseye benzer mi? Allah dilediğini, amelinin gereği olarak sapıklık içinde bırakır. Dilediğini de doğru yola iletir. O halde, onların sapıklığına karşı üzülüp de, kendini mahvetme. Çünkü Allah, onların yaptıkları şeyleri hakkıyla bilendir. Dokuzuncu Ayet Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken biz onu toprağa ölü bir bölgeye sevk ederiz. Onunla yeri ölümünden sonra bitkiyle canlandırırız. İşte öldükten sonra dirilip kalkma da tıpkı böyledir. Onuncu Ayet Kim şan ve şeref istiyorsa Allah'tan istesin. Ve bilsin ki bütün yücelik Allah'ındır. Ona ancak tevhidi bildiren güzel kelimeler yükselir. Salih amelde onu yükseltir. Kötülükleri planlayıp Kur'anlara gelince, onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların tuzağı ve planı mahvolacak, boşa çıkacaktır. 11. Ayet Allah sizi ilkin topraktan, sonra bir meniden yarattı. Sonra da sizi çift çift yaptı. Onun ilmi olmaksızın hiçbir dişi gebe kalmaz, doğurmaz da. Ömrü uzun olana uzun ömür verilmesi de, ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılmış ve anne rahminde tespit edilmiştir. Şüphe yok ki bu sayılanlar Allah'a göre kolaydır. 12. Ayet İki denizin suyu, bir aynı olmaz. Bu tatlıdır. Susuzluğu keser, içimi boğazdan kolay geçer. Bu da tuzludur. Acıdır. Boğazı yakar. Bununla beraber her ikisinden de taze et balık yersiniz. İnci mercan gibi takındığınız bir zinet çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız için gemilerin orada ...denizi yara yara gittiğini görürsün. Umulur ki... ...artık şükredersiniz. 13. Ayet Allah geceyi gündüze katar. Gündüzü de geceye katar. Gece ve gündüzü uzatır, kısaltır. Güneşi ve ayı... ...emrinin altında istifadeye sunmuştur. Her biri muayyen bir müddet için... ...kendi yörüngesinde akıp gider. İşte bunların hepsini yapan Rabbiniz Allah'tır. Mülk, hükümranlık ancak O'nundur. Ondan başka yalvardıklarınız, tapındıklarınız, bir hurma çekirdeğinin zarına bile sahip değillerdir. 14. Ayet Eğer onları yardımınıza çağırsanız, çağrınızı işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet gününde ise sizin kendilerine yüceltip Allah'a ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana her şeyden haberi olan Allah gibi hiç kimse haber veremez. 15. ayet. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise zengindir. Hiçbir şeye ve hiçbir kimseye ihtiyacı yoktur ve övülmeye layık olan ancak O'dur. 16 ve 17. Ayet Eğer O dilerse sizi giderir, yerinize yeni bir halk getirir. Bu da Allah'a göre güç değildir. 18. Ayet Hiçbir günahkar başkasının işlediği veya günahına sebep olmadığı günahını yüklenip çekmez. Eğer günah yükü ağır olan kimse, başkasını onu taşımaya çağırsa, en yakını dahi olsa, kendisine ondan herhangi bir şey yüklemek mümkün olmaz. Sen ancak görmediği halde Rablerine yürekten saygı duyan, ondan korkanları ve namazı gereği üzere kılanları uyarıp korkutabilirsin. Kim günahlardan temizlenirse, sırf kendisi için temizlenmiş olur. Dönüş ancak Allah'adır. 19- 20 ve 21. ayetler Ne kör ile gören, ne karanlıklarla aydınlık, ne de gölge ile sıcak biri olur. 22. ayet Dirilerle ölüler de bir değildir. Şüphesiz ki Allah dilediğine işittirir. Yoksa sen kabirlerdeymiş gibi onlara işittirecek değilsin. 23. ayet Sen sadece bir uyarıcısın. 24. Ayet Şüphesiz ki seni, rahmetimiz için müjdeci ve azadımız için bir uyarıcı olarak hak Kur'an'la gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki, onların içinden bir korkutan uyarıcı, peygamber gelip geçmiş olmasın. 25. Ayet Resulüm, bunlar seni yalanlıyorlarsa üzülme, çünkü onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Halbuki onların peygamberleri kendilerine açık açık deliller, hikmetli sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar da getirmişlerdi. 26. Ayet Sonra ben o inkar edenleri tutup, yakalayarak, cezaya çarptırdım. Benim inkar edilişim nasıl olduğu gördüler. 27. Ayet Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz suyla renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık. 28. Ayet İnsanlardan, yerdeki canlılardan, davar ve sığır gibilerden de Yine böyle türlü renklerde olanlar vardır. Kulları içinde Allah'tan ancak alimler, bilginler korkar. Şüphesiz Allah mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. 29. Ayet Muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyup yolundan gidenler, namazı dosdoğru kılanlar ve kendilerine rızık olmak üzere Verdiğimiz şeylerden gizli ve açık olarak Allah için sarf edenler asla durgunluğa ve zarara uğramayacak bir ticaret, bir kazanç umabilirler. 30. Ayet Çünkü Allah onların mükafatlarını eksiksiz öder ve lütfundan onlara fazla fazla verir. Çünkü O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını bol bol verendir. 31. Ayet Rasulüm indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. 32. ayet. Sonra o kitabı Kur'an'ı kullarımızdan seçtiklerimize miras bıraktık. Onlardan kimi onu okumayı ve ona uymayı terk ederek kendisine zulmeden yazık edendir. Onlardan kimi ortada kalan, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda ve Kur'an'a sahip çıkıp ona uygun yaşamada ve bu yarışmada öne geçendir ki, işte bu da en büyük lütuftur. 33. Ayet Mükafatları adn cennetleridir. Oraya girerler ve içinde nice altın bileziklerle ve inciyle süslenirler. Orada elbiseleri de ipektir. 34. Ayet Derler ki, bizden üzüntüyü gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcı, şükrün karşılığını bol bol verendir. 35. Ayet o, bizi lütfundan ebedi kalınacak yurda koyup yerleştirdi. Orada bize hiçbir yorgunluk dokunmayacak. Artık orada bize hiçbir bıkkınlık da gelmeyecektir. 36. Ayet Küfre sapanlara gelince, onlar için cehennem ateşi vardır. Onlara ölümle hükmedilmez ki ölsünler. Cehennemin azabı da üzerlerinden hafifletilmez.'' İşte biz küfürde ve nankörlükte ısrar eden herkesi böyle cezalandırırız. 37. Ayet Onlar orada şöyle bağırışırlar. Ey Rabbimiz bizi çıkar ki evvelce yapmış olduklarımızı değil salih amel işleyelim. Bu istediklerine karşı onlara denilir ki size orada iyice düşünecek kimselerin düşüneceği ve öğüt alacağı kadar bir ömür vermedik mi? Halbuki size uyarıcı olarak peygamber de gelmişti. Öyleyse tadın bu azabı. Artık zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. 38. Ayet Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bütün sırlarını bilendir. Muhakkak o gönüllerin özünü de hakkıyla bilendir. 39. Ayet Sizi yeryüzünde halifeler yapan ve size hakimiyet veren O'dur. Artık kim inkar ederse, inkarı kendi zararınadır. Kafirlerin küfrü, Rablerinin kendilerine olan gazabından başka bir şey artırmaz. Kafirlerin küfrü yine kendilerine bir hüsran ve felaketten başkasını da artırmaz. 40. Ayet Rasulüm de ki, Allah'tan başka yalvardıklarınız, ortak koştuklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin, onlar yeryüzünde neyi yarattılar? Yoksa onların göklerde Allah ile bir ortaklığı mı var? Yoksa kendilerine bir kitap verdik de, onlar yaptıklarının doğruluğu için ondan açık bir delil üzerinde midirler? Hayır, o zalimler birbirlerini aldatmaktan başka bir vaatte bulunmazlar. Şüphesiz ki Allah gökleri ve yeri düzenleri bozulup yok olurlar diye kudret kanunlarıyla tutmaktadır. Eğer onlar bozulup yok olurlarsa ondan sonra bunları hiç kimse yerinde tutamaz. Gerçekten o cezada aceleci değildir. Çok bağışlayıcıdır. 42. Ayet Onlar, Kureyşliler, kendilerine bir uyarıcı peygamber gelirse kesinlikle diğer ümmetlerin her birinden daha fazla doğru yolda olacaklarına dair, yeminlerinin en kuvvetlisiyle Allah'a yemin ettiler. Fakat onlara bir uyarıcı ve azapla korkutucu peygamber gelince, bu onların haktan nefret etmelerinden başka bir şeyi artırmadı. 43. Ayet Bu da onların yine putlarına bağlı kalıp, Yeryüzünde büyüklük taslamaları, Kur'an'ı ve İslam'ı önlemek için çirkin bir tuzak kurmaları ve dalavere çevirmeleri yüzündendir. Halbuki çirkin tuzak sahibinden başkasına dolanmaz. Onlar evvelkilerin başlarına gelen azap kanunundan başka bir şey mi bekliyorlar? Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. Allah'ın kanununda asla bir sapma, değişme de bulamazsın. 44. Ayet Onlar kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmeleri için yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? Halbuki onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde olan hiçbir şey Allah'ı aciz bırakamaz. Şüphesiz ki O hakkıyla bilendir, her şeye gücü yetendir. 45. Ayet Eğer Allah... İnsanları kazandıkları günahlar yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları belirlenmiş bir vakte kadar geciktirir. Vakitleri gelince de Allah muhakkak ki kullarını görücü, gereğini yapıcıdır. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Fatır Suresini Dinlediniz Meali Okuyan Erol Eren Hipnotlar Fatih Özku